Binerken Okunacak Dua Ali Radıyallahu Anhu Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellemin Binmek Üzere Ayağını Zengiye Koyarken Bismillah Binek Üzerinde Doğrulurken De Bir Kere Elhamdülillahi Lezî Sekhara Lena Hâdâ Vemâ Kunnâ Lehu Muqrinîne Ve Rabbina Lemunqalibûn Sonra Üç Kere Allahu Ekber Sonra üç kere, Elhamdülillah. Bir kere, La ilahe illa ente, subhaneke inni zalemtu nefsi, fegfirli dunubi, innehu la yegfiru d illa ente. Okuyup güldüğünü gördüm. Sordum. Rabbimin, benim kulum gerçekte yaratan, yeşerten, yaşatan bir Rabbinin olduğunu, günahlarını bağışladığını biliyor deyip okuduğum duayı beğenmesinden dolayı sevinip güldüm buyurdu dedi. Uçak ve gemiler müstesna olmak üzere her türlü bineğe binerken bu dua okunur. Yani Allah'ın adıyla yaşıyorum, biniyorum. Ezelden ebede kadar bütün güzel övgüler Allah'a mahsustur. O öyle Allah'tır ki bunu, bineği bize ram ve itaatkar kılmıştır. Halbuki biz bunlara güç yetiremezdik. Muhakkak biz topumuz Rabbimizin huzuruna dönüp gitmekteyiz. Allahu Ekber Elhamdülillah. Senden başka azabından korkulan, zatıyla yahut nimetiyle sevilen ve Rab olması sebebiyle tapınılan hiçbir mabut tapınılan yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekte ben nefsime zulmettim. Benim günahlarımı mağfiret et. Gerçek şu ki, senden başka günahları mağfiret eden yoktur demektir. Uçak ve gemilerde ise Hud suresinin 41. Ez-Zümer suresinin 67. ayetleri okunur. Nitekim Hasan bin Ali radıyallahu ta'ala anhumanın merfu hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bismillahimecrâhâ ve mursâhâ inna rabbî Rahim. وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ آيات lerin okunması, ümiti batmaktan koruyan güvencedir diye buyurdu. Bu ayetler gemi ve uçaklarda da okunur. Yani Allah'ın adıyla, irade ve kudretiyle gemi yüzer durur. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Ve o kafirler gereğince Allah'ın büyüklüğünü anlayamadılar. Halbuki kıyamet günü yer küresi tamamen O'nun tasarrufundadır. Gökler de kudretiyle dürülmektedir. Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir ve çok yücedir demektir.